الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدان الله والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين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 Kitab-ül İman, iman kitabını şerh ediyoruz. İman kitabı üç bölümden oluşur. Bir imanın tanımı, çi imanı zedeleyen meseleler, üç imanı bozan meseleler. Biz imanın tanımındaydık. Üç yüz kusur ders işledik, imanın tanımındayız. Sonuna geldik. En son bölümü de nedir? İmanı çok şeyden tanıttık. En son bölümü nedir? Ehli imanın kriterleri şartları, sıfatları, yani ehli imanın sıfatları nelerdir? Onları biz tanıttık. Bu sıfatların içinde neler vardır? Çok şeyler vardır. Yani ehli iman kimdir? Nedir? Nasıl olur? Ehli iman, e, ne yaparlar? Ehli iman olurlar. Bunları hepsini biz tanıttık elhamdülillah. Bugün son sıfattayız, son kriterdeyiz. Ehli imanın son şerti. Yani iman nedir önce dedik. İman şeriat paketine iman etmektir. Şeriat paketinde ne var? Bir Allahu Teala'nın kimliği var. Allahu Teala kimdir? Rabbi'l âlemin kimdir? Onu şeriat paketinden anlarız. Çünkü Allah Teala gayptir, gaybı de kimse bilemez. Gaybi gaybin sahibi anlatır sadece. Allahu Teala'yı bileceğiz, o gaybe iman edeceğiz. O gayb imanımız ne kadar sadık ise o kadar cennete rahat kırız. İçi iman paketinde, şeriat paketinde ne var? İçi mesela var üçüncüsü yoktur. Nedir şeriat paketi? Yap yapma. Buları yapacaksın, buları yapmayacaksın. Buları yerine getirdin sen ehli imansın. Yani Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirdin sen ehli imansın. Ehli imansın ne demektir? Yani rahmet melekleri seni iman cennet ehli listesine yazmışlar dünyada. Cennet ehli listesine yazıldın. Rahmet melekleri seni kurur. Sırat müstakimden, dalalat yollarından kurur. Seni elbebe cülbebe cennete götür. Bu sırat müstakimde ayağın kaymasa dünyada ittiba Rasulullah sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem son nefesini versen o bir tarafta Sirat köprüsünden jet hızında geçersin. Bu Sirat'tan o Sirat nedir? Paraleldir. Bunun ne geçiri size iman. 300 kusur derste biz bu imanı anladık, anlattık. Bir de dedik, dedi yettik. Aynen Hallaç pamuğu gibi attık çöşeli, dizli yeri kalmasın. Neden? Çünkü bizim masirimiz buna bağlıdır. Sonucumuz imana bağlıdır. Onun için üzerinde duruyoruz. Neden duruyoruz? Ashab-ı kiram durmuş üzerinde. Neden duruyoruz? Dört imam durmuş üzerinde. Onun için kurtuluş yolu budur. Onun için bunda duruyoruz. Evet, ehli iman sıfatları, kriterleri nedir? Yani şeriat beketini hakkıyla canlandıran bu ehli iman. Biz de bunları nasıl bir dene hakiki el ehli iman olur, canlandırır. Bunlara bakacağız. Ki biz de aday olalım. 10'cu sıfat var dedik. Bu 10'cu sıfatı yerine getirsen sen ehli imansın. Örneğin kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10'cu sıfatı yerine getirmiştir. Peketi canlandırmıştır zaten. Zaten Allah'ın rahmeti gereği elçi gönderiyor. Kur'an gönderiyor. Kur'an'ın açıklaması sünnet gönderiyor. Şerh ediyor Resulullah. Tevriye olarak bu da yetmiyor. Allah'ın rahmeti diyor. Elçiye getirdiğin imanı, anlattığın imanı bir de sen yaşa. İnsanlar pratikinde de Teoriye anlamayan pratikten anlaması lazım. Yani bu rahmettir. Eccetli senin üzerine kalkıyor. Yarın sen sınıfta kaldın. Cehenneme gittin. O tarafta ağlama. Kendiliğin nevmedersin. Çünkü Allah Teala her sene bütün avantajı tanımış güzel bir mekanizmede sana akıldır. Akıldan da herden şerri ayırt diyor O kadar basit. Evet. Bu iman şartları nedir kriterleri yani? Yerine gelmek için, ehli iman olmak için, ehli cennet olmak için sıratta ziyet hızıyla geçmek neye bağlıdır? Onun için sıfata bağlıdır. Bir, dedik ki İbadur Rahman. Rahman'ın kulu olacaksın. Rahman'ın kulu olması için onki şart lazım. Onki kriter lazım. Onki sifat lazım. Onu da biz onki derste işledik. Her sifati bir derste işledik. O da Furkan sonrasında geçirildi. İki, ehli iman olmak için gaybe iman edeceksin. Bizim dinimiz bir parça gaybtir. Hepsi gaybtir. Gaybçi çalışıyoruz. Yani babam bana desin, oğlum bu arabanın anahtarı. Başarılı ol al bana anahtarı. Bu gayet değil. Anahtar babanın elde araba da parkta. Gayet değil bu. Ama babam söylüyorsa sana bir şey vereceğim. O şey ben onu görmemişim. Ben onu e, babam e, elinin altında değil sözde getirecek. Parası var mı yok mu? Ama ben babama ne kadar güveniyorsam orada babama sadakatimdir. Ben çok güveniyorsam babam demişse deri. Ya baba nereden der zaten parası yok adamın. Madem babam demiş ben inanıyorum. Gayb nedir? Allahu Teala kendisi gayiptir. Dinimizin başı sambolü Rabbil Alemin'dir. Bizi yaratan gayiptir. Kimse görmemiş Allah Teala'yı. Cennet gayiptir. Onun için çalışıyoruz ama gayiptir. Cehennemden korkuyoruz gayiptir. Görmemişiz cehennemi. Kabir azabı, berzah hayatı gayiptir. Şimdise görmemiş cidden bize dönüp anlatamı anlatma şansı yoktur anlatmamıştı. Bular hepsi nedir? Gayiptir. Biz bunlara inanıyoruz. Bu dünyada bizimle yaşayan cinler var, gayiptir. Melek var, gayiptir. Dinimiz gayiptir. Bu gaybe nedir? Şeriat ve gayb de var. Gaybe inandın sen ehli imansın. Gaybe nasıl inanırız? Bağlı iptal edeceğiz. Ama bu aklı nerede çalıştıracaksın? Allah'ın emirlerini, kudretini anlamada çalıştıracaksın. Çünkü bu aklı Allah'ın kudretinde, emirlerinde çalıştırmadın, sen ne olursun? Sınıfta kalırsın, iblis senin önderin olur, imamın olur. O da secde yapın Adem'e, ben nasıl yapayım dedi. Aklını çalıştırdı yanlış yerde. Allah'ın emrini masaya yatırdı tartışmaya açtı. Halbuki şimşek yapacaktı melekler gibi. Biz de çimşek gaybe inandır, meleklerin yanına cennete gideriz kısacası. Üçüncü namazı ikamet edeceksin. Bu Bir kulun sembolü namazdır. Beş vakit allah Teala'dan özel görüşme, dertleşme, he, şikayetin var ise direkt şikayet edeceksin, isteğin var ise isteyeceksin. Beş vakit seni Rabbil Alemin rahmetiyle zırhlıyor, gönderiyor seni dünya, neyine? Savaştır dünya. Dünya alanı bir savaştır. Düşmanımız her yerde mayın ekmiş. Bu savaştan, bu mayından bizi sadece beş vakit Allah'tan mülakat kurtarır. O da camil olacaktır. Bunu yerine getirdin üçüncü sifattır. Dördüncü sifat ehli iman, ehli itaattir salih emezat. Ehli itaattir nedir? Allah şey yap yapar. Eşittik itaat ettik. Kendi aklından koymaz bidat etmez eklemez, eksiltmez bu ehli itaattir neyse o buna da amel salih derler o bir terazide de, o bir tarafta da terazi var sadece ameli tartar amelin de salihini tartar salih nedir Allah'ın emrine uyacaksın nasıl sabah namazının ferzini kıyırken dörde çıkartamayız 33'ü 35'e çıkartamayız bütün amelleri aynen öyle yapacağız. Beşinci, Allah'tan korkanlar. Ehli iman, Allah korkusu var olarda Yani öyle Allah korkusu var ki, Allah bir yerde yokysa göremiyoruz onu ama o bizi görürcesine cüncel hayatta kulluk yaparız. O zaman sıfır hata, sıfır masiyat, He? bu da nedir? İhsan derecesidir, dinin üçüncü mertebesidir. İslam, iman, ihsan yani evliya Allah derecesi. Altıncı, bu imana biz inanıyoruz. içinde gayb var, cennet var, cehennem var. Emirleri el pençe divan yerine getiririz. Bu imanımızda şübhemiz, şekkimiz, tereddidimiz yoktur. Biz öldüğümüzde rahmet meleği gelir, bizim ruhumuzu ipekçesine söker. Kabirde kabrimiz cennetten bir bakça olur. Hesabımız eş geçer, sırattan yer geçer. Cennetin kapısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bekliyor. Onu için açıldığında biz de ilk ümmet zennete gireriz. Biz buna inanırız. Şüphemiz yoktur. Bu Böyle olmasan ehl-i iman olamazsın. Yedinci ehl-i iman Allah ve Resulüne mutlak itaat eder. Yani Allah ve Resulü sözü üzerine söz getirmez. Emri önüne emir atmaz. Elpinçe divan duranlardır. Yani şeriat olarak yeter. Yani kılavuza göre çalışırlar. Bir televizyon aldın, kendi kafana göre çalıştırdın, bozarsın. Kataloya göre çalıştırdın, onun faydasını alırsın. Onun için bu dünyada Allah bizi yaratmışsa, bize kılavuz göndermiş, katalog vermiştir, biz ona göre çalışırız. Ona göre kulluğumuzu yaparız. Yok da şeytan bize ne geçirir, kucağında bizi cennete cehenneme götürür, Allah kurusun. Sekizinci bu amelleri yaparken hepsini sıf Allah için yaparlar. İhlas, ehli iman. Bunu da yaptın sen ehli imansın. Sıfır rüya. Riya şirkin en düşük hafif tabakasıdır. O bile olarda yoktur. Dokuzuncu bulara hepsini yaparken e, şeytan bırakır mı? Bırakmaz. Ama buna şeytana mukavmet etmek için nester Bir mekanizma var onu çalıştıracaksın bir ibadet var, onu devreye sokacaksın. Peygamberlerin de, bütün peygamberlerin de başarı sırrıdır o. O da nedir? Sabırdır. Sabır. İbadeti, emri yerine getirmek sabr ister. Günahların, yasakların önünde durmak sabr ister. Ehli iman sabretmedikçe ehli iman olamaz. Olsa da devam edemez. Sabır, devamlılık mekanizmesidir. Onuncu, bu dünyada yer üzerinde insanlarla toplumda ne yapacaklar? Kulluklarını kulluklarını evrenle, evrendeki canlılar da cansızlarla insanlarla Allah'ın istediği gibi seveller düşman olurlar. Yani velâ ve Yani Allah için seveler, Allah için buğzederler, nefret ederler. Allah için öldürmezler, Allah için öldürürler. O kadar. Evet, on birinci emredip kötülükten nehy edecekler. Yani eyliğe emredecekler. Yani İslam'ı anlatacaklar. Kendilerine sevdiğini bütün insaniyete severler. Kendi istemedikleri zararı hiç kimse yaşamasın derler. Bu nedir? Eyliğe diyor? Kötülükten Nehye diyor. Bu da 11 derseydir. dersidir. Bugün on dersteyiz. Sifatlarda da arkadaşlar bugün 5 beşinci dersteyiz. Bugün en son sifattır. Ama en son derste değil. Yarın bir derste yapacağız inşallah önümüzdeki ders. 26. derste kitabın üçte biri biter inşallah. O 26. derse nedir? Ehl-i sünnet alimleri, ashab-ı kiramdan dört imama kader ne demişler müminin ahlak üzerine, sifat üzerine sözleri tek tek söyleyeceğiz. Ona da biraz yorum yapacağız ki bilelim bizim derslerimiz evet ayet, sünnet delildendir. Ama bizim dediklerimizi de alimlerden desteklememiz lazım. Çünkü biz ayeti, hadisi kendimize göre anlayamayız. Arapça biliriz, bu işlemez. Anlatabildim mi? Sahabe nasıl anladı? Resulullah'ın talebeleri Resulullah'tan o ayetin anlamını nasıl anladı, nasıl canlandırdı o bize lazım. Yoksa bir gündeki sapıklar gibi oluruz. Arapça biliyor çıkıyor. Kur'an'ı kendi kültürüne göre, kendi çağına göre yorum yapıyor. Ne oluyor? Hata içinde hataya batıyor. Aynı o şımarık çocuk gibi kumsalda dört çekişli landigroz'u var. Diyor babamın en süper parası var. Bunu öyle ben kumsaldan çıkarım. Gaza bastıkça saplanıyor. Bastıkça saplanıyor. E bunların da hali aynen öyledir. Evet. Bugün arkadaşlar 10. dersteyiz. En önemli derslerindendir. Hepsi önemlidir. Ama bu pratikte ilgilidir. Ehli sünnet güzel ahlak sahibidiler. Güzel ahlak ne kadar güzel ahlak var ise he? O güzel ahlakı canlandırırlar. Bu da nereden gelmiş? İmamımızdan gelmiş. İmamımız kimdir? Allah Teala bize diyor ki ve كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اسْوَةٌ Sizin için, Allah ve ahiret gününe iman edenler için, müminler için, Resulullah benim elçim en güzel örnektir. Onu örnek alacaksınız. Eydi Resulullah neyi canlandırıyordu şeriat-ı Onun için Hazret Ayşe anamıza sordular. Resulullah'ın ahlakı nasıldır ey ana? Kâne hulûkuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'ıydır. Yani Kur'an'ı canlandırmıştı. Canlı Kur'an yer üzerinde yürüyor. Ama Kur'an'ın tümü Ahlak değil, itikad var. Pratik, cüncel hayatta hem ahlak var hem itikad var. İnsanlarla canlandırdığın Kur'an'da ne var? Ahlak var, itikad var. Eydir, bu 12. sıfat niye önemlidir arkadaşlar? Çünkü bu 12. sıfat pratik dersidir. İman ettin. Olar seninle Allah'ın arasındadır. Ama bu 12. sıfat kulluğunu toplumda nasıl Allahu Teala'ya kulluğunu hakkıyla işletirsin. Şimdi kullukçi şekildir dedik. Bir senle Rabbin arasındaki kulluk, içi senden toplumun arasındaki kulluk. Benle Rabbimin arasındaki ubudiyetim, kulluğum nedir? Allah'ın istediği gibi ona kulluk yaparım, ibadet ederim. Benle toplumun arasındaki kulluğum nasıldır Allah'a? Allah'ın istediği gibi olardan geçinirim. Allah nasıl istiyor bizden? İnsanlarla, evrenle nasıl geçinirim? Güzel ahlakla. Evet. İşte kısacası on ahlak pratiktir, çok önemlidir. Yani güncel hayatta, sözde, amelde İslam'ın güzelliği sene bağlı. Güzel yaşasan güzel örnek olursun. Kötü yaşasan kötü örnek olursun. Onun için olmasa ahlak olmamızdır. İtikat o kadar önemlidir. Kur'an'da bak Kur'an bir pakettir. İçinde ne var? Her şey var. Adenze'ye ne var? İnsanın kulluğu bu dünyada nasıl yaşarsın var. İtikat önemli meseledir. Önemli olduğu için itikada el dört imam önem vermiştir. Ama ahlakı da itikattan ayırmamışlar. Etten tırnak gibidir, birbirinden ayrılmaz. Onun için itikat kitaplarında ahlakı da zikrederler. Bir bölüm koymuşlar. Neden? Çünkü mümin itikadı tamamlansın, o paketi canlandırması lazım. Ben Benle Allah'ın arasında Allah'ın istediği gibi kulum. Ama toplumda ben kendim istediği gibi bir hayat yaşayamazsın. Yaşasan hakiki kul değilsin. Eksiktir. Nasıl bir kuş kanatla uçar, bir kul cennete ahlakla, itikatla gider. Cennete seni itikat, tevhid sokar. Ama derece yapmak için cennette seni ahlak lazım. Ahlakın olmasa derecen olmaz. Dereceni ne yükseltirir? Ahlakın. Tevhid seni cennete sokar ama dereceni ahlak yükseltirir cennette. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor: en güzel ahlaklığınız benim meclisimde en yakını oturanınızdır. Gördük mi? Ne kadar güzel ahlak o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakın olmaktır. İşte ahlak o kadar önemlidir onun için 12. sıfata iyi dikkat etmemiz lazım. Onu canlandırmamız lazım. Hüsnül huluk. Güzel ahlak. Ahlakın da en güzeli müminde olması lazım. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Çok hadis var. Birkaç tanesini zikredeceğiz. Diyor. Ekmelül mu'minine imanen ahsenuhum hulukan. Mu'minlerde en mükemmel iman sahibi en güzel ahlaklılardır. Yani en güzel ahlaklı mümin en mükemmel iman sahibidir. Böyle tercüme eder. Yani ne kadar ahlakın güzel oldu, imanın mükemmeldir. Demek ki ahlak nereden getirdin güzeli? Paketten. Şeriat paketinden. Allah ve Resulü emretmiştir. Onun için Güzel ahlak sahibi olsan mükemmel iman sahibisin. Mükemmel iman sahibi nere gider? Cennete gider. Cennette de Resulullah'ın yanına gider. Eksik söyleme ama mübarek. Resulullah'ın yanına gider. Çok cennette adamlar Resulullah'ın meclisine yetişmez. Cennetin de kıyı köşesi var, merdiven altı var. Ama himmetimiz yüksek olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, müminin himmeti yüksek olması lazım. Himmetsizlik mümine yakışmaz. Allah'tan cenneti sorursan sorma cennetin kıyısının köşesini. De ya Rabbi beni Firdevs'a koy. Ya Firdevs cennetine. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bukhari hadisinde aynen. İnne min khiyârikum ehsânukum hulukâ. Yende hulukan Diyor ki en iyiniz en güzel ahlak sahibinizdir. En güzel ahlak sahibiniz en iyinizdir. Yani bizim dilde süperiniz en güzel ahlak sahibi. Ne de süper? Güzellikte mi, yakışıklıkta mı, zenginlikte mi? Hayır. İmanınızda süpersiniz. İmanınız süper olsa, en mükemmel olsa ahlakınız da güzel olur. Kişsi birbirine bağlıdır. Üçüncü, Tirmizi'de geçiyor. Hasen, sahihtir hadis. İnne min ahabbukum ileyya vaki ve akara bakum mini meclisen yamal kıyama ah diyor ki sizden beni beni en sevimli olanınız en meclisinde kıyamet gününde yakınında oturanınız en güzel ahlak saibnizdir Resulullah'a en sevimli, en sevdiği şahıs Resulullah en güzel ahlak sahibidir. İşte onun için ahlak olmasa olmazdır. İslam dinini ahlak yayar, kılıç yaymamış. Kılıç engel olanı kaldırıyor. Halka işlemiyor. Kılıç halka işlemez. Halka işlemiyoruz. Biz İslamiyat ashab-ı kiram 1300 sene devlet kurdular, sürdü. 1300 senede top, tifenk, kılıçtan, zırhtan al, almadılar. Sadece onu kapıları kırdılar. Kapılarda az insanlar var, engel oluyor kapıyı açmakta. Onları kaldırsan halk kalbini açıyor sana. Bunun tarihte çok örneği var. Hatta Asya'nın çok tarafında savaşsız, bir günde Endonezya'dir, Malizyadir, Olara savaş gitmedi güzel ahlaklı tacirler oralara İslam'ı İslam ahlak İslam'ı öyleye işte. Bir hadiste de yine İmam Tirmizi rivayet ediyor arkadaşlar bakın bu önemli hadistir, aynı. Ahlak ne kadar önemlidir. "Meni şeyin yuza fil mizanı athqal min husnil huluk." Diyor ki hiçbir şey terazide güzel ahlaktan ağır basmaz. Hani tevhid, hani şey, güzel ahlak. Gördük mü? Çünkü tevhid kolaydır arkadaşlar. Tevhid teoridir Ama pratiki zordur. Tevhid güzeldir. Ben bak güzel konuşuyorum, Ama bu konuştuğumu yapmasam sınıfta kalırım. Yapmasam terazi tartmaz. Yapmasam cennete girmem. Onun için iş iner yapmaktadır. Ne diyor en ağır tarazide basan güzel ahlaktır. Sonra devam ediyor ve inne sahibi husnül hulku layeblug bihi derecete sahibi savm savmi ve salat. Bir tane diyor ki gece gündüz gündüz oruç gece namaz. Bunu da meşhurdur. Adam savvamdır kavvandır. Yani adam namazla, oruçla meşhurdur. Dür güzel ahlak sahibi, güzel ahlak sahibi, güzel ahlakıyla onun derecesine varır. Yani bir tane gecesin gündüz yapmış, namazda, ibadette hep öyle oruç tutuyor, Allahu u Teala karşılıyor. Sen de güzel ahlakıyla Allah-u Teala'ya karşılıyor. Kisiniz de eşit derecesiniz. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? En güzel ahlak sahibiydi. Neden? Çünkü canlandırıyordu. Allah Subhanahu ve Teala'nın şahadetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel ahlak sahibidir. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Ve لَعَلَى خُلُقٍ hulqin Sen azim bir ahlak üzeresin. Neden? Azim bir ahlak üzeresin. Çünkü seni allah Teala yetiştirmiştir. Ben yetiştirdim seni ey elçim. Onun için sen azim bir ahlak üzerindesin. Kırk sene nübüvvetten önce Mecce'de değil Yarımada'da şan yapmıştır Muhammed'il Emin, Sadık'il Emin. Sadıktır, emindir derler. Nereden? allah Teala onu yetiştirmiştir. Mukayet oluyordu. Çökü ahlaka gitmiyordu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çobandır, diyor ki, koyunları gönderdim, arkaya koydum. Dedim, bakın bu arkadaşlarım, genç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buluk yetişmiş, yetişmemiş. Arkadaşlarım düğünlere katılıyorlar. Ben de gidin, bağım, bu düğün nedir? Gittim diyor, düğüne varmadan oturdum, uyku bastı beni, yani kalktım baktım, düğün dağılmıştır. Allah istemiyor, müzik dinlesin, şarkı dinlesin, e, dans görsün. Şeytani hareketleri görsün. Orada bir sine almış Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor hiç böyle şeye adım atmadı. Nedir? Allah Teala onu yetiştirmiş. Onun için diyor ve inneke leala hulukin Her tüm güzel ahlak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onda önderdi, imamdır. Zaten biz ondan kaynaklanıyoruz. Olmasa biz yanmıştık. gelir bize saf gösterir. Ayetleri bize bile yanlış anlatır. Tevvilden, yanlış tevvillerle, yanlış anlamalarla, fasil görüşlerle e, bir günde ediyor. Ama bizi ne kontrol ediyor? Resulullah'ın hadisi. Onun için arkadaşlar Kur'an'ı Resulullah'ın hadisiz anlamak, şeytana uymak demektir. Onun için bu Kur'ancılar var ya, maalciler, şeytana uymuşlar. Şeytanın düdüğüdür, şeytanın çocuklarıdır, müşaklarıdır. Onu öttürürse onlar öttürüyor. Ayardır. Sünnet, delil, işte bu <gülüyor> ahlak Kur'an'dan Resulullah'tan gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel ahlak sahibidir. Bir tane onu davet etseydir isticab ederdi. Demezdir bu zengindir, bu fakirdir, bu orta hallıdır, bu bilme Her çeşi isticap ederdi. Bu nedir? Güzel ahlaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye kabul ederdi. Çünkü hediye kabul etmek nedir? Güzeldir. Fakir adam geldi sene çok değersiz bir şey verdi. Gönlünden kopmuş. Kabul ederdi. Zengin adamın hediyesini de kabul ederdi. Çisine de eşit mesafede cülümserdir. Bakın Resulullah diyor. Hediyeleşin tehaddu tehabu. Sevgi aranızda artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul ederdir. Ve ona da karşılığını mücafaat verirdir. Hediyenin karşısında. En büyük mükafat nedir? Cezakallahu hayran Bunu demek mübalağa ettin mükafatette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bunun karşılığına sana hayri versin. Abi burada bir parantez açsın demesin. Sana bin hayri versin, bir milyon hayri versin. Bu Allah'ın rahmetini sınırlamaktır. Khayr diye mutlak bırak Allah'a. Allah nedir? he Eli boldur, comarttır. Allah verdikçe verir. Bel yedâhu mevsûtatân. de açıktır Allah Teala'nın. Ayette geçti. Evet. Onun için sınırlamamamız lazım. Allah sana bin versin değil mi? Allah sana kendi kapsından versin. Bırak Allah'a sen. Oraya karışma. Evet Allah'ın rahmetini sınırlama. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her çeşe Güzel ahlakıyla değer verirdir. Bir tane karşılasaydı onu gülümserdir önüne. Bir tane gelsel yanında oturturdur onu. Bunlar nedir? Hepsi güzel ahlak sahibidir. İkram ederdir. Hiç kimsenin yüzüne surat asmazdır. O güclü onun yanında hakta zayıftır. Fakir, güçsüz, zayıf adam hakta onun yanında güclüydür. Çok süserdir, az konuşurdur. Çok dinlerdir, az konuşurdur. Bu hepsi güzel ahlakın sahibidir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını saysak bitmez. Hazret Ali radıyallahu anhu e, yine hadis tirmizi geçiyor. Diyor ki Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vasf ediyor. Diyorlar ona Resulullah nasıl idir? <gülüyor> Bakın nasıl bir vasf ediyor Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> nasi ki, Eli en comart elidir. Elindeki milletin elindeydir. Cebindeki milletin cebindeydir. Yani elinde hiçbir şeyi tutmazdır. En comart he, eli vardır. Çaram sahibidir. Elinde bir şey tutmazdır. Ve eşraha hum sadran. En geniş ne, kalp sahibidir. Yani hiç kimseye kızmazdır. Bir tane ona şeydi bile ona etki tepki vermezdir. Sünger gibiydi. Ama kızsaydır Resulullah sadece hakta kızardır. Allah'ın emri çeyneninde kızardı. Adam gelmiş bedevi bürdesini çekiyor. Ver ey Muhammed adaletsiz dağıtıyorsun. Haricilerin babası dedesi yani. Ne diyor Resulullah? Verin gitsin. Anlatabildim mi? Kızmıyor kendisi için tepki vermiyor. وَأَصْتَقُ النَّاسِ لَهْجَةً Sözü de en doğrudur. Yani espri yapmaz, yalan konuşmaz, ciddidir. Konuşsa edebiyetini doğru konuşur, en konuşsa en düzgün, en sadık doğru konuşur. Ağzından çıkan doğru sözdür diyor. وَأَلْيَنَهُمْ عَر۪يكَةً Yani yani Fıtratı en yumuşak olandır. Fıtratı arike yani fıtrat ahlak fıtratının en güzel şekildedir. En yumuşaktır. Huyu ha, Türkçede huyu. Huyu yumuşaktır yani. Huyu en yumuşaktır diyor. Ve akramahum işraten. En en dostlarına en cömert davranandır. Yani comart şey değil, elinde, cebi, elindeki milletin cebindedir. Hayır, o bir parçasıdır, o zor parçasıdır. Ama misafir geldiği yerini ona verir. yere açar için, güler yüzlü karşılar. Zamanın yoktur demez, reddetmez. Her şeyde comarttır. وَمَنْ رَآهُ بَاد۪ي وَمَنْ رَآهُ bediha habe kim onu ilk gördüğünde heybet dolurdu onun kalbine Resulullah'ın bir heybeti vardır Ömr bin As gibi dahi bir adam dediler ya torunları etrafındakiler Mısır'da yaşlanmış he? dediler bize Resulullah'ı vasfet heybetinden bir göz dolusu bakamadım ona ben de. nasıl vasfederimiz Resulullah'a baksan heybetlidir. Ama güzel ahlakı o heybeti kalpten yapar sevgiye çevirir. Yani adam duruyor. Kafir geliyor, Resulullah'ı görüyor. Değişiliyor. Bütün tavrı değişiliyor. Heybetlidir. Evet. Ne imanı, güzel ahlakı. Men halatahu ma'rifatan ahbehu. Kim onunla otursa Biraz konuşsa onu sever imkanı yoktur şeymasın. Onun için çok insan geldi Resulullah'ı öldürmeye. Resulullah oturdu onunla konuştu Müslüman çıktı. Siyer'de var. <gülüyor> evet sonra İmam Ali devam ediyor. Diyor ki: "Yekulu na'ituhu ara qablahu Onu anlatanlar her zaman bu sözden anlatmalarını bitirirler. Ondan önce ve ondan sonra böyle birisini göremedik. Örneği yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Işte. Evet. Enes diyor ki, bakın Enes önemlidir sözü. Hazret Ali önemlidir. 10 yaşında Resulullah onu beslemiş, yetirmiş, kızını onu evlendirmiş. En iyi tanıyandı. Enes de 10 yaşında Resulullah'ın yanına gelmiş. 10 sene Resulullah'a hizmet etmiş. Resulullah vefat ederken Enes 20 yaşındadır. Ne diyor Enes? Bakın 10 sene Resulma'a hizmet etmiş en iyi tanıyandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de çocuk fıtratı hakikati söyler. Diyor ki: tu Nebiyye 10 senine." 10 sene Resulullah'a hizmet ettim. Feqaale li uf in kat. Of demedi bana. Hiçbir gün of niye böyle yaptın Enes? Hiç demedi. وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتَهُ لِمَا صَنَعْتُهُ Bir şey yaptıysam demedi niye onu yaptın. وَلَا شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِمَا تَرَكْتُهُ Bir şey demişsem bana yap terç etmişsem niye terç ettin demedi bile. En çok ne derdir? Cülümserdir geçerdir. Ben anlardım zaten. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ, الله سَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ehsenin النَّاسِ خلوقا. insanların en güzel, en mükemmel huylu, ولا مسestu خazran قد ولا harيرan ولا شي'en كان ألينا من كفه نسول الله صلى الله عليه وسلم hiçbir şey tutmadım ne ipek ne ona benzer hiçbir şey Elme دي رسول elinden ألنني مشخ ولا شممت مسكن قد ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم Ondan sonra ne bir misik, ne en güzel bir parfüm almadım Resulullah'ın terinden o tarafa. Resulullah'ın terinden daha güzel bir koku görmedim diyor. Cerir İbni Abdillah el-Belhi, o da bir sahabedir. O da Resulullah'a şöyle anlatıyor. Bunlar hepsi sahih hadiste geçiyor. Ma hacecini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, منذ Ma Me bir günden bir güne renduva söz istedim, geldim, Resulullah ben engel olmadı. Kapıyı çaldım hemen gelsin dedi. Hiç benim arama şey koymadı, engel koymadı. وَلَا raani illa اَبْتَسَمَا ف۪ي Her görende de beni cülümserdi rizime. Ve kat şikavtu ileyhi ya Resulallah atın üzerinde fazla duramıyorum hep düşüyorum. Eli vurdu gözküme dedi ya Rabbi bunu sabit kıl. Hidayet sahibi düz yol sahibi Evet. Onun için Hazreti Ayşe ne diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı Kur'anidir. Ne demektir Kur'an'dır? Yani Kur'an'ın canlandırıyordu. Canlı Kur'an yer üzerinde yürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir güzel ahlak sahibidir. Resulullah hiç kendi nefsi için ne yapmazdır? Kızmazdır. Ne için sınırlanırdır? Kızardır? asabi olurdur? Allah'ın emri çeynenlerinde. Yoksa onun haricinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızmazdır. Kendi nefsine intikam almazdır. İntikamı sadece Allah'ın emrini yerine getirmek için yapardır. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler diyorlar ki bir bakire kız 14 16 yaşında nasıl babası gelir diye, kızın filanla evleniyor musun kabul ediyorsun. Nasıl utanır yüzü kızarır. Değil mi? Haya eder babasından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o bakire kız gibidir. Hayalidir. Yani ne kadar hassas, ne kadar yüce ahlak sahibidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tane konuşurken hiç sözünü kesmezdi Dinlerdir. Onun için selef alimleri diyor ki bir tanesi gelmiş bana bir şeyden bahsediyor. O doğmadan önce o şeyin men hadislerini, kitabını yazmışım. Ama ahlakım, adabım ona dinletmeyi zorluyor beni. Kimseyin sözünü kesme, dinle. Onun için Eğitimciler de diyorlar, büyük adam olmanın e, sifatlarından birisi nedir? Karşı tarafı dinlemektir. Evet Resulullah hiç kimseyi dinlerken kesmez iyiymiş. Güzel, kötü söz söylemez iyidir, Her zaman affederdir. Hiçbir zaman kaba söz kimseye söylememiş. Kimsenin gönlünü kırmamış. Onun için ahlaklı Kur'an Ahlakı Kur'an iyidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konşusunu ikram ederdir. Velev ki gayrimüslim olsaydır. Konşusuna zarar vermezdir. Konşun bıraksanın duvarından faydalansın. Engel olma ona derdir. Konşun ac yattı sen toksun bizden değilsin derdir. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konşuya önem verirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman hoşgörülüğüdür. Her zaman meselelere hoşgörüyle bakardı. Hiç karemsa bakmaz iyidir. Her zaman yolların ortasını kolayını seçerdi. Onun için Kur'an iyidir ahlakı. Evet, onun için alimler demiş Kur'an ile ahlakı çünkü Allah'ın emrine mutlak teslim olurdur. Allah'ın emrine uyardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı, şeriatı canlandıran bu bizim imamımızdır. Bununla ilgili hadisleri saysak saysak bitmez. İyi <gülüyor> de ehl sünnet güzel ahlak olmak için ne yapması lazım? İşte şeriat peketinde bütün güzel ahlakı mümin canlandırması lazım elinden geldikçe. Kime bakarak? Resulullah'a bakarak. Onun için en güzel ahlak sahibi olan ehli iman ilk önce ihlas sahibi olacak. Yaptığını riya için değil Allah için yapacaktır. İlmi emelinin maketi olacaktır. Emeli ilmine uyacaktır. Kişisi birbirine paralel olacaktır, bağlı olacaktır. Riyadan uzak olacaktır. ehli i sünnet Allah'ın haram kıldığı meselelerin önünde el pinçe divan durallar. ehli i sünnet Ehli iman, Allah'ın şeriatı çeynendirinde sadece kızarlar. Kim örneğe gelirler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli sünnet nifaktan uzaklar. İçleriyle dişleri birdir. Onun için diyor olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Ehli sünnetin en güzel tanımlarından dedi. Nifakıdan uzak duracaksın. Nasıl isen kalbinde inanıyorsan öyle ol. Her şey olsan munafık olursun ehli sünnet de bundan uzaktır. Ehli sünnet yani ehli iman nedir? Kalpleri en iyimişa olanlardır. Yerde karıncanı indirmezler. Çünkü Allah'tan korkarlar. Ehli sünnet birbirlerine rahmet ederler. Hatta çafire merhamet ederler. Çafirin hidayetine çalışırlar. Ne zaman inat etti, önümüze çıktı, engel oldu son çaredir onu indirmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetinden 13 sene Abu Cehil gibi bu ümmetin fıranı o yapmadığı bir şey kalmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burda nasl-ı azet verir, diğer sokakın karşısından çıkarır. Ya'mur diğerdir, celbene uy kurtarsan. İşte rahmet sahibidir. Ehli sünnet mütevazidir. Ehli sünnet tövbe, nedamet sahibidir. Bunlar hepsi ahlaktır. Ehli sünnet ehli mescittir. Ehli sünnet fakira yetime merhamet eder. Ehli sünnet, ehli iman bunları ne yapar? Canlandırır günde hayatında. Takva sahibidir. Allah'tan korkar. Bu güzel ahlaklar hepsi nerede var? Şeriat peketinde. Bunları hepsini canlandırdın şeriat peketini ne olursun? Güzel ahlak sahibi. Güzel ahlak nedir? Allah'ın emrettiği. Kötü ahlak nedir? Şeytanın emrettiği. Güzel ahlak sırat müstakimden seni cennete götürür. Kötü ahlak dalalet yolundan seni şeytanın yanına cehenneme götürür. Ne kadar güzel ahlak işlesen kötü ahlak zaten senden uzak olur. Ama kötü ahlaka bulaşsan iyi ahlaktan otomatik olarak uzak durursun. Onun için ehlüsünden kötü ahlaktan uzaktır. Ribetten uzaktır, nemmamlıktan uzaktır, zineden uzaktır, içkiden uzaktır, hasattan uzaktır. Bunlar şeytanın paketindedir. Rahmanın paketinde güzel ahlakları değil, kötü ahlaklardadır bunlar. Ehli sünnet bulardan uzaktır. Ehli sünnet çibirden uzaktır. Rahmanın paketinde çibirlik yoktur. Çibirlik Allah'a hastır. Şeytan da diyor, sen de kibirli ol, bak senin malın var, gücün var. Seni en zayıf noktadan vuruyor, seni cehennemin dibine atıyor. Çünkü Allah'a kendin denk tutuyorsun, cebarut oluyorsun. Evet, onun için Allah Subhanehu Teala güzel ahlakı bize göstermiş ki, kurtararım yanında, ziyafatında ebedi olarak kalarım. Ehli Sünnet ne olur? Merhamet olur. Sınırını çetme eder, karşı tepki vermez. El sünnet ne kadar güzel ahlak var, onu sahibidir. İşte bunları biz getirdik yerine arkadaşlar, biz ehli iman oluruz. Ehli iman oldukça da ne oluruz? Ehli cennet oluruz. Ehli sünnet, ehli iman kisi paraleldir çeşsi birbirini tamamlar. Bugün Bir de hepimiz ehli sünnetiz diyoruz ama yerine getirmezsen iddiadır. Yerine getirsen ehli imansın. Ehli iman eşittir ehli sünnet. Ehli sünnet hakikati eşittir ehli iman. Ehli de eşittir cennet inşallah. Evet, ehl ehli ehl imanın güzel ahlak ne kadar Kur'an'da var ise o kadar iyidir. Bakın Allah Teala İnsanı cennete götüren bütün güzel ahlakı şeriat paketinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlandırmıştı, göstermişti. Şeytan gelir tam tersini söylerse. Allah diyor iman et o diyor çifret. Allah diyor Müslüman olur diyor ya İslamiyete ver. Allah diyor tevhid et, Allah'ı tekle, Allah'a ibadet edip diğer şirk koş. Allah diyor Resulullah'a ittiba et, sünnetini uygula, o diyor bid'at koş. Allah Teala diyor, ana babana iyi geçin, of deme bile onlara, çafir olsa. diyor hadi oradan geçtiler ya. Ha sen Müslümansın babanı bile tekfir ediyorsun. Neyle? Gayri muslim isen, ehlif fıskı tamam babanın istediğini yapmadığınız azret verdin. Müslüman isen bile vazgeçmezsen senden. Baban cahildir, çafirdir filan, babanı bile tekfir edenler var. Babanı bile dinlemiyor, Parasını çalıyor, babanındır, halaldır. Parasız gibi, babam müşküktür. Haratabildim mi? İşte bu nedir? Şeytanın peketidir. Bunlardan uzak olmak lazım. Onun için ehli sünnet, ehli iman güzel ahlak sahibidir. Güzel ahlaklar arkadaşlar biz cennete gireriz. Yoksa bunun başka bir yolu yoktur. İşte bu onki sıfatı yerine getirsek biz ehli cennet oluruz ehli iman oluruz. Yoksa iman ettiğimiz peçet tövride kalır, pratiğe dökülmez. Çünkü dönerim imanın tanımını. Tanımı neydi? Ehli sünnete göre iman iman nedir önce? Allah'ın gönderdiği mesajı kabul etmektir. Yani şeriat peketi ben inanıyorum. İman neyi gerektirir? Neyi gerektirir? İman ettirinin gereğini yapacaksın. Eydir iman nedir? İman üç şeyden oluşur. Dört imama göre, ehl-i sünnete göre. Neyle oluşur? Kalbinle o peketi kabul edeceksin. Kalbinde yerleştiracaksın. Şübhem, tereddüdüm yoktur. Kalbinde şek yoktur. Haktır bu. Kesin haktır. iman ettim ne? Paketin içindeki yap yapma meseleler. Ondan sonra dilimle bunu ikrar edip Buna davet ederim. Cereğini yaparım. Bu imanı da savunurum. Bu çi. üçüncü güncel hayatımda kulluğumda o peçetin cereğini zanlandırırım. Bu üçü bir arada oldu iman olur. Onun için ahlak da bu peketin içindedir. İmanın şartıdır o zaman. Olması olmasıdır. Anlatabildim mi? Onun için biz imanı hakiki İddia ediyorsak o zaman bunu canlandırmamız lazım. Neyi canlandıracağız? Ehli imanın hakiki meselelerini canlandıracağız. Evet arkadaşlar, şeriat paketinde bütün güzel ahlakı yerine getirdin. Resulullah'a örde kaldın sen ehli iman. Bu kim iddia etse ben ehli imanım. Gece gündüz namaz kılıyorsa ama insanlarla iyi geçinmiyorsa Ehli imansın ama eksiktir senin imanın. Cennette girsen bile kıyıda köşede kalırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Güzel ahlakla cennette benim meclisime en yakın olmalısın. Evet Allah bizi ehli iman eylesin. Güzel ahlak sahibi eylesin. <gülüyor> Bu on, on çikriteleri yerine getirenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.